Trapez Kadro Hazırlayanlar Seçil Zor ve Zeynep Araboğlu İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Bugün 19 Şubat 2019 Salı ve biz Açık Radyo canlı yayın stüdyosunda Trapez Kadro yayınına başlıyoruz. Herkesin sürebildiği bisiklet ve herkesin dinleyebildiği radyo programı Trapez Kadro'da 15 günde bir Salı akşamları olduğu gibi mikrofon başındayız. Ben Zeynep Arapoğlu ve programı birlikte hazırladığımız Seçil Zor yanımda. Hoş geldiniz. Trapez Kadro'da günün konuklarını isterseniz bisiklet gezgini Seçil Özgür'ün sunumundan bir tanıyalım. Pedal arkadaşım. 5 yıl boyunca bisiklet gezgininde kaç kişiyle tanıştık? Herkesin bir hayali vardı. Bazıları o hayali kurarken bile onu yapamayacaklarına karar vermişti. Hayal bu ya. Engelleme kendini, kur hayalini. Bir de hayaline inananlar ve de onu sıkı sıkı tutanlar vardı. Pedal arkadaşım Melis ve Ender gibi el ele verdiler, hayal ettiler ve şimdi o hayalin içindeler. Mayıs 2018'de Kars'tan yola çıktılar. 6 ay boyunca 47 şehri gezdiler. Pedal arkadaşım ailesi büyüdü. Yol boyunca beraber sürdüler, konuştular, yeni hayaller kurdular. Ellerini taşın altına koyup dünyayı güzelleştirdiler. Ve de devam edecekler. Bu akşam trapez kadronun konuğu Melis ve Diyarbakır'da tanıştıkları Hatice Tunç. Engelleri nasıl kaldırdıklarını anlatacaklar. Biz de kalplerimizle dinleyeceğiz. Melis Başak... Merhaba. Pedal arkadaşım Melis Paşak, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, geçtiğimiz Cumartesi Kadıköy Gönüllüler Kahvesi'nde harika bir sunumunuz vardı. Teşekkürler. Ee, biz teşekkür ederiz bu harika sunum için. Çok güzel bir öykünüz de vardı. E, fakat bunlardan önce bize bisikletle nasıl tanıştığından biraz bahseder misin? Tabii. E, üniversiteye başladığım sene bisikletle ulaşımı sağlamak için bisiklete başladım. Ve e, Erenköy'den Lalile'ye kadar bisikletle gidip gelmeye başladım. Aslında bisikletle hikayem üniversite yıllarımda başladı. Üniversite yıllarında başladı. Nasıl başladı peki? Nereden, nereye? Erenköy'den Lalele'ye yani İslam Üniversitesi'ne gidip geliyordum. Çünkü hem tramvayın kalabalığı hem Kadıköy trafiği derken artık bir çözüm bulmam gerekiyordu buna. Yol ve araçlar, trafik beni mutlu etmiyordu. Ben de çözümü bisiklette buldum. Peki daha sonra? Sonrasında ekolojik kütüphane sayesinde tandem bisikletle tanışmam başladı. Hı. Ekolojik kütüphane... Ekolojik kütüphane e, bisikletle kitaplar toplanıyor. Bu, bu, bu arada bu kitaplar bağışlanıyor bize, internet üzerinden bize ulaşabiliyorlardı. Hı hı. Ardından toplanan kitaplar talep edilen okullara götürülüp... ...burada çocuklarla birlikte, okul öğrencilere birlikte kitaplar e, toplanıp kütüphane yapılıyordu. Taşınma işlemi bisikletle miydi evet, peki? Evet, evet. Bütün süreç bisikletle devam ediyordu. Çok güzelmiş. Devam ediyor mu hala? Evet, şu anda devam ediyor. Ee, ...yine İstanbul'da bu süreci devam ettiren başka arkadaşlarımız var. Ne güzel, kolektif olarak birileri başlıyor ve birileri devam ettiriyor evet. aslında. Evet, harika. Peki e, bu başlangıçta benim de e, söz ettiğim pedal arkadaşım nedir? Ondan biraz bahsedelim. Pedal arkadaşım, ben ekolojik kütüphane sürecinde tandem bisikletle tanışınca... E, ...sonrasında Ender'le tanıştım ben tandem üzerinde köprüden geçiş yaparken critical mesh sürüşünde. Ardından e, biz bir yolculuğa çıkmak istiyorduk zaten... Ki tandem bisiklet üzerinde de çok güzel arkadaşlıklar kurmaya başladık. Bu şekilde pedal arkadaşım süreci başlamış oldu. Tandem bisikleti de aslında bir konuşalım. Ee, nedir tandem nedir tandem bisiklet? Tandem bisiklet e, çift pedalı olan, çift gidonu ve çift sellesi olan bir bisiklet ve bir zincir iki kişiyi birbirine bağlıyor. Aslında en önemli şey eş zamanlı olarak bu pedalları çevirmek ve e, bu şekilde devam eden bir şey tandem bisiklet. Yani öndeki ve arkadaki iki kişi birbirle sürekli bir koordinasyon içinde olmalı değil mi? Doğru, kesinlikle. Bu çok önemli. Peki tandem e, sadece bisiklet için mi geçerli? E, hayır. yani Tandem paraşüt var, tandem kano var, tandemin birçok çeşidi var. İki kişinin kullanabildiği pek çok şey tandem'e Kesinlikle, giden. evet. Peki, Peki bize e, turundan biraz, tur yaptığınız bu turdan, e, sunumunu yaptığınız o müthiş turdan biraz bahsedebilir misin? Tabii. E, pedal arkadaşım yolculuğu aslında... Bu tandem bisiklet sürecine dayandıktan sonra e, bize İstanbul'dan tanıdığımız arkadaşlarımız 10-15 günlük periyotlarda eşlik ettiler. Ve biz kendimize 5 bölge belirlemiştik. Doğu, Güneydoğu, Akdeniz Ege ve Marmara. Bu bölgelerde aslında yolculuğa başlarken bütün amacımız tandem bisikleti yaygınlaştırmak ve bizim birlikte sür sürüşlerimizi neden bütün illerde sadece İstanbul'da değil ve bütün illerde neden olmasın diye düşündük. Bu şekilde başladık biz yolculuğa. Ve pedal arkadaşım sürecinde aslında engel dernekleri ve bisiklet kulüpleri ile görüşmeler yaptık biz. Tanrım bisiklete anlattık, nasıl arkadaşlıklar kurduğumuzu, engel sıfırtındaki arkadaşlarımıza nasıl bir arada iletişim kurduğumuzu aslında bunlardan bahsettik biz yolculuğumuz boyunca. Yolculuğumuza nereden başladınız? Peki? Kars'tan başladık biz. Ne zaman başladınız? 2 Mayıs tarihinde Kars'tan başladık yolculuğumuza ardından Doğu bölgesini tamamlayıp Güneydoğu'ya geçiş yaptık. Bu şekilde sürecimiz devam etti. Peki neden tandem bisiklet tercih ediyorsunuz? Aslında bunu biraz açalım bence dinleyiciler için. Tabii, e, şimdi bizim arkamızda genelde bize eşlik eden arkadaşlar, görme engelli arkadaşlar ve bir arada bisiklet sürmemiz için önde gidon hakimiyetine sahip birisi gerekiyor. Bu nedenle tandem bisikleti tercih ettik. Fakat bunun haricinde eee handcycle var, tricycle var. Yine engelsiz fatındaki arkadaşlarımız, engellenen arkadaşlarımızın sürebildiği bisiklet çeşitleri var. Baş, başka olanaklar da var ama siz, siz bunu tercih ettiniz. Evet, doğru. Peki e, tur boyunca nasıl konakladınız, e, nasıl bir bütçeniz vardı, nasıl destek aldınız? Aslında biz yolculuğumuzda herhangi bir sponsorluk talep etmedik ya da böyle bir şey kabul etmedik. Bir bütçemiz yoktu aslında, tamamen arkadaşlarımızın desteğiyle oluştu pedal arkadaşım. E, Ufuk Aydın logomuzu yaptı, web sayfamızı yaptı. Sorrider tandemimizi tasarladı yaptı, atölye 25.4 bisikletimizi toparladı. Bisiklet gezgini, yine bisikletimizde eksik olan parçalarımızı tamamladı. Aslında tamamen arkadaşlarımızın desteğiyle bisikletimizi tamamladık. Yolda da biraz aslında Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın misafirperverlerine güvenerek hareket <gülüyor> ettik biz. Ve hani çok rahat geçti aslında yolculuğumuzda. Yaklaşık bir 4-5 defa çadır kurduk sürekli. Bir konaklayacak ev bulduk ya da hiçbir zaman karnımız aç kalmadı. Ee, ama konaklamalarımızı genelde Warm Showers uygulaması üzerinden bulduk. Biraz açabilir misin Mom Shower's'ı? Tabii. Ee, sadece yoldaki bisikletçilere özel olan ve e, gittiğimiz illerde gitmeden bir iki hafta öncesinde yazdığımız kişiler oluyordu. Gönüllü olarak bizi evlerine misafir ediyorlardı. Hmm. Güzel bir projeye benziyor evet. değil mi? <gülüyor> Tamamen imece usulü bir evet. şey akışa girmiş. Çok, Bunun çok için önemli. herhangi bir ücret ödüyor muydu mu? Yok hayır herhangi bir ücret yok. Zaten Hani bu da onun düşüncelerine aykırı zaten bu oluşum. evet. evet. E peki bu Ayşe teyze'lere warm showers'dan bahsettiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> e genelde zaten hani gittiğimiz birçok ilde özellikle Doğu ve Güneydoğu'da insanlar o kadar misafirperver ki sürekli bu gece bir kere daha kalın, bizde kalın, şunu da yiyin bunu da yiyin hatta zorla bize yemekler yedirdiklerini biliyoruz. Hatta şöyle bir anım var. Malatya'da bir gün e, sürekli böyle bir masada düşünebildiğiniz kadar etler ya zaten sürekli Böyle salatanın içinde bile et var orada yani. Ee, sürekli yedirmeye çalıştılar ve ben sabah uyandığımda hareket edemiyordum. <gülüyor> Hastaneye gittiğim bana hayatımda ilk defa bünyeme doğal bir et girdiğini... Ve bundan kaynaklı da mide enfeksiyonu enfeksiyonunu geçirdiğimden bahsetti ah, doktor. Yani <gülüyor> o kadar fazla yemek yediriyorlardı bize. Biz de Ender'le <gülüyor> sürekli yedik yani. Ben kendim e, turlardayken uzun turlardayken e, yurt dışında ya da yurt içinde fark etmez. E, hep şey soruyorlar yani e, işte aileniz yok mu sizin? Ya da bunu neden yapıyorsunuz? İşte özellikle mesela genelde ben hep e, ıslanırım. Hep yağmur yağar tepemden aşağıya bir e, kara dolaşırım. Hep sorarlar yani Yunanistan'da bunu neden yapıyorsunuz? Bundan para mı kazanıyorsunuz? Yok bu benim tatilim dediğimde hani o bakışlar çok e, garipti yani. hani Hayır bu benim tatilim ve ben bundan keyif alıyorum deyip sonra basıp gidiyordum. Size de benzer sorular geliyordur herhalde. Ya, biz de çok fazla karşılaştık bu durumla. Hani neden motorla gitmiyorsunuz ya da eviniz yok mu? Aileniz nasıl izin veriyor? Bunun için para gerekmiyor mu? Çok zenginsiniz o zaman diye çok fazla tepki alıyorduk biz. Ama sonrasında biz hikayemizden bahsettikçe... Bunun da normal bir şey olduğunu kabul ediyorlardı aslında ve bize hani çok daha samimi bir şekilde yaklaşıyorlardı. Aslında bisikletin avantajı bu oluyordu. Hı hı. Herhangi bir, biz bir de yoldayken sürekli böyle pijama terlik gibi gezdiğimiz için hani onlardan bile sohbet, muhabbet şeklinde ilerliyordu. Evet. Peki gittiğiniz şehirlerde e, engellerle nasıl buluştunuz? Tur arkadaşlarınıza, pedal arkadaşlarınıza? Bize eşlik eden arkadaşlarımızla biz yola çıkmadan önce iletişim kurmuştuk zaten. Belli tarihleri ve belli illeri belirlemiştik. Bize bu şekilde eşlik ettiler ama gittiğimiz illerdeki engel dernekleriyle hemen hemen bir hafta öncesinde telefonlaşıp biz şu tarihte or gel geliyoruz sizin şehrinize. Ve görüşmek istiyoruz. Aslında yolculuğumuzdan bahsetmek istiyoruz. Sizinle tanışmak istiyoruz diyorduk. Seve seve herkes kapılarını açıyordu bize. Açın. Peki şeyi de merak ediyorum. Ee, şehirler arası yollarda sürdünüz. Ee, burada... Yani benim de hakkında oluşuyor. Ne gibi zorluklarla karşılaştığınız ya da kolaylıklarla? Ya en büyük destekçilerimiz tır şoförleriydi kesinlikle. Evet. Ve motorcular. Gerçekten. <gülüyor> yani İstanbul'da en büyük dertken bu. Gerçekten uzun yollarda çok fazla koruyorlar bizi. Nasıl yapıyorlar bunu? Yani Direkt arkadan hızlı gelen bir araba, araba varsa önümüzde yavaşlıyorlardı hemen yanımızda. O aracın geçmesini bekliyorlardı. Sürekli bir selamlaşma, kornalar. Yani çok samimi, çok içten. Ve aslında uzun yoldaki tek sıkıntı... Yerdeki cam kırıklıkları ve atılmış pet şişeler, yani bunlar bisikletlerimize zarar veriyordu. O da muhtemelen yine araçlardan maalesef. atılan. Maalesef. Evet, maalesef. Peki bu bedensel engellilerle yaptığınız sürüşlerde mesela bir yaş ortalaması kafanızda hani böyle bir skala oluşturduğunuzda cinsiyet... ...bunlarla ilgili ne diyebilirsin? Yani şöyle bahsedeyim, genelde yanımızda erkek pedal arkadaşları oluyor. Çok fazla pedal arkadaşı, kadın pedal arkadaşıyla sürüş yapmadık. Neden peki? Neden? Çünkü yani genelde kadın pedal arkadaşları buna biraz ön yargılı bakabiliyorlar ki yaşadıkları durumdan dolayı bisikletlilerde... Daha fazla hani biraz daha belki kadın sürücüler görseler bisiklet sürenler görseler daha fazla cesaret denirler diye düşünüyorum O zaman senin bu turda varlığın aslında bir piçona cesaret vermiş olmalı ya değil mi? Kesinlikle yani ben zaten gittiğim illerde özellikle kadın bisikletçiler nerede diye sürekli bütün bisiklet gruplarına bu sorudan bahsediyordum son <gülüyor> yani genelde Ege Akdeniz'de biraz daha fazla ama Doğu Güneydoğu'da da artmasını ümit ediyorum ben kadın bisikletleri Peki sadece görme engelli mi? vardı turda bizde bedensel engelli protez kullanan arkadaşlarımız Hı -hı. da vardı zaten birçok gittiğimiz ilde karşılaştık onlarla da Hı -hı. yani aslında protez bacağı olan arkadaşlarımız da hani arkada ya da önde de bisiklet gayet rahat bir şekilde çevirebiliyorlardı hatta Gölcük'te ufuk engel tanımaz ufuk ile tanıştık kendisi önde çok rahat bir şekilde hatta onun protezinin bisiklet modu vardı 3 kere üstüne bastığında bisiklet moduna geçiyordu gayet rahat bir şekilde sürüyorduk ee, programın başında konuk olarak bahsettiğim satıcı Tunç da zannediyorum aynı şekilde bir protez kullanıyor ve e, engeli var. E, onunla nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Biz Diyarbakır'da Tigris bisikletle tanıştık. Tigris bisiklet ailesi aracılığıyla tanıştık aslında Hatice ile Diyarbakır'da tanışma imkanımız olmamıştı Hatice İstanbul'a geldiği zaman Hatice ile Emirgen Parkı'nda bir sürüşümüz oldu bizim bu şekilde tanıştık aslında ve Diyarbakır'da tandem bisiklet konusunda gerçekten kendini fazlasıyla geliştiriyor ve Hatice ile olan sürüşlerini de buradan takip etmeye devam ediyoruz evet, Bu İstanbul'da Emirgan'ı tandem bisiklet sürdüğünüz evet, zaman Evet doğru Diyarbakır... Hatice ile birlikte burada da sürüş yaptık biz o zaman şimdi bir şarkı arası verelim. Evet, bir şarkı arası verelim. Ve Hatice'yi konuk olarak yayına alalım. Yayına alalım. Peki. Şarkıyı beraber seçtiniz diyebiliyorum. Evet. Hatice ile birlikte seçtik. Gönül Akkor'dan, Gönül, Gönül, Turgut. Gönül Turgut'tan, pardon. Üzüntüyü bırak, Üzüntüyü TV. bırak, Yaşamaya Bak. dinliyoruz. <gülüyor> Nasıl geçiyor birbir, bir? geriye dönmek mümkün değil. Söyle kaç günlük ömrümüz kaldı? Kaç gün kaldı hiç belli? Güleyle şeyler Bir daha geri gelme yol Lalalala, Belki şimdi sen gençsin güzelsin Güvenme sakın Günlerine bir gün elveda diyeceksin. Sen hayata sevdiklerine üzüntü bir et. Sen yaşamaya bak, bilmiyorsun yarın ne olacak. Gününü güle sen, güle. Hatıra işte aşkın hayatın sonu üzüntüyü bırak sen yaşam. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, şarkı aramızın ardından yine birlikteyiz ve telefonda Hatice var, ona bir merhaba demek istiyoruz. Merhaba Hatice. Merhaba. Hatice merhaba. Merhaba, ee, nasılsın? Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sizin nasılsınız? Bizdeyiz. Ee, çok merakla senin e, hikayeni dinlemek istiyoruz. Bütün Açık Radyo dinleyenleriyle beraber. Benim hikayem aslında çok daha yeni. Bir sene oluyor neredeyse hikayem başlayalı. Şu an 23 yaşındayım, hemşirelik yapıyorum. Bundan öncesi çok böyle monoton bir hayatım vardı. Geçen sene yaşadığım bir kaza sonucu sol bacağımı düzüstü ben kaybettim. 2017'de. Daha sonrasında işte hikayem başladı. Diyarbakır'da yaşıyorsun değil mi Hatice? Evet, Diyarbakır'da Hı. yaşıyorum. E, bisikletle ilişkin nasıl başladı? Bisikletle ilişkin ilk başlarda fizik tedavi olarak sabit bir bisikletle pedal çeviriyordum. Pratizi denemek amacıyla. Daha sonra Tivris bisiklet bana ulaştı. Neden olmasın dedim. İlk denediğimiz zamanlarda çok komik bir şekilde başladı. Gidonu tutan bir arkadaş vardı. Ben pedal çevirmeye çalışıyorum. Daha sonrasında esprisime yoruldum artık falan dedi. Ben o zaman neden olmasınladım ve tek başıma sürüşme başladım. Tamamen tesadüfi bir şekilde yapabildiğimi keşfettim. Ve o an yarım saatten fazla bisikletten inmedim. Ee, seni yürekten tebrik ediyorum evet. Hatice. Yani biz bu programda sürekli engellerden bahsediyoruz, sosyal engellerden bahsediyoruz. İşte fiziksel engellerden de bahsediyoruz ama bedensel engellerden ilk defa bahsediyoruz ve sen hepimiz için büyük bir iş başarıyorsun çünkü senin başka bir motivasyonun var. Seni tebrik ediyoruz burada. Çok teşekkür ederim, çok daha. Aslında bir engel olmadığından da bahsetmiş oluyoruz. Evet, sen engellerini kırmış oluyorsun. Hatice, Diyarbakır'da bisiklet kullanımı nasıl? Kadınların bisiklet kullanımı nasıl bir oranda? Daha öncesinde ben Malin'de yaşıyordum. Diyarbakır'da son 1-2 senedir yaşıyorum ve bisikletle kadın oranının bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum. Aha. Ve gruba katıldığım zaman, aktif katıldığım zaman birçok kadının bisikletle trafiğe çıktığını, trafikte her yerde olduğunu gördüm. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Ben onlardan cesaret alarak ben de başladım. Ben neden yapamayayım dedim. Ne güzel. Hep Şu bir... an turlarda turları yöneten kadın arkadaşlarımız da var. Ve birçok kadın grubu da var Diyarbakır'da. Hatta e... bisiklet Mardin bisiklet grubuyla beraber ortak etkinlikler de yapıyoruz, değil mi? Evet. Kadına şiddete hayır etkinliğimiz vardı. Çok Mardin'den Dara'ya. bisiklet sürüşümüz vardı yaklaşık 30 kilometre. O gün bayağı güzel bir katılımla, güzel bir etkinlik olmuştu. Ee, peki Diyarbakır'ın dinleyicilerin gözünde canlanması için e, işte bisiklet dostu mu, bisiklet yolları var mı? Oradaki düzenden bahsedebilir misin? Şöyle söyleyeyim, Diyarbakır'ın bir ucundan diğer ucuma bisikletle gidebilecek, bisiklet yolundan gidebileceğiniz bir... Şey var yani düzen var. Düzen var. Bisiklet ha. konusunda Diyarbakır'ı gerçekten kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Daha önce konuştuğumuzda havalimanından merkeze bir yol var demiştin bisiklet yolu. Doğru mu? Doğru mu hatırlıyorum? Evet doğrudur. doğrudur. Hı -hı. Bu müthiş bir şey yani Avrupa'da biz böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Evet en kısa zamanda yanına gelmek istiyoruz. Evet. E peki hayallerinden bahsedebilir misin? Hayalim bisiklet üzerine olan hayalim önce Türkiye'ye kıyı şeridinden Dolaşmak, kıyı şeridinden başlayıp Türkiye'de dolaşmak istiyorum bisikletle. Daha sonra neden olmasın, dünya. Peki e, bisiklete başlamak isteyen e, diğer arkadaşlara buradan vermek istediğin mesaj var mı? Tek söyleyeceğim çevremizde yapamazsıncılar çok fazla olacak. Benim onlara söylediğim tek şey, bırakın ben kendim deneyim, yapamayacağımı kendim göreyimdi de. Ve denemeden yapıp yapamayacağımı anlayamazsın. Denemek lazım. Arkadaşların da kesinlikle çevreye kulak asmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ben öyle yaptım ve yapabildiğimi gördüm. Hatice bu yayını bizimle paylaştığın için ve bu güzel mesajlarını ve hayallerini çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Seni yürekten tebrik ediyoruz. Bizim için çok duygu dolu bir program oldu. Ve evet, görüşmek çok üzere da, diyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İstanbul'dan Diyarbakır'a selamlar. Evet e, Meris e, çok güzel bize Hatice ile tanıştırdığın için sana çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim Senin bisikletle ilgili nedir hayalin? Şimdiki hayalim yani bir Japonya yolculuğu hayalimiz var aslında gelecek sene için Evet ben de onu soracaktım Japonya ne zaman gidiyoruz? <gülüyor> Bizi de götürsene <gülüyor> Ya kesinlikle gelin lütfen sizde yani biz mı artık bir, bir kere yola çıktıktan sonra bir daha böyle şehir hayatına alışmak zor oluyor diye evet. düşünüyorum. Özellikle kendi açımdan. Aslında şundan bir kısaca bahsedeyim. Ee, sunumda 544 kilometre İstanbul tabelasını ilk defa gördüğün <gülüyor> anda bir fotoğrafın var. Ee, acayip ağlıyorsun. Ya o çok farklı bir andı. Yani ilk defa Manisa'nın girişinde İstanbul yazısını gördüm ve kendimi tutamadım. Bir anda ağlamaya başladım ya duramıyorum. Gitmek istemiyorum ben diye. Hatta Enler ben şey diye avutuyor. Daha 2 ay var. Merak etme diye ama hani o çok farklı bir duyguydı. Yani 544 kilometre kala bile İstanbul korkutabiliyor kendini. İstanbul ürkütüyor evet. gerçekten. <gülüyor> Peki bu sunumlar devam ediyor galiba. Eskişehir'de bu hafta sonu bir etkinlik planlıyor musunuz? Evet bu cumartesi günü e, pedal kafede bir söyleşimiz olacak saat 8'de. 8'de. Hı -hı, 8'de. Evet bu da ikinci söyleşimiz olacak aslında. Yavaş yavaş alışıyoruz artık evet, konuşmaya. Yolumuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Peki Seçil Hanım ya sizin? Benim çok güzel bir... E, Haberim var. Bu pazar günü e, Antalya'da e, Granfondo Antalya bisiklet yarışı var. Orada olabilmeyi çok isterdim ama e, bu senede kaç kaçırdım. E, arkadaşlara, bisikletli arkadaşlara katılan herkese başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Peki sunumumuz var mı? Ha, sunumumuz var tabii. Evet. Ee, bu da bizim e, işte e, sunumumuz İTÜ'de e, Maslak Kampüsü'nde 28 Şubat Perşembe günü bisiklet evinde ukulele ve bisiklet kulübünün düzenlediği bir sunum. 18.30'da herkesi bekleriz. Bisikletli kadın hikayelerimizle sizlere e, yeni hikayeler anlatacağız. Ee, bu hafta sonu yani 23-24 Şubat'ta bir de Zincir kıran Kadınların Çalıştayı var Tasarım Atölyesi Kadıköy'de bunun detaylı bilgilerine de sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz ve güzel bir haber e, Türkiye'nin bisiklet temalı e, tek aylık yayını e, Saykız Türkiye'de 8 Mart nedeniyle Mart sayısına. ...böyle dolu dolu bisikletli kadınlara ağırlık veren bir içerikle hazırlandığını öğrendik. Hem teşekkür ediyoruz hem başarılar diliyoruz onlara. Biz de oradayız. <gülüyor> ee, ve programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Katıldığınız için çok teşekkürler. AçıkRadyo.com.tr adresinde kayıt arşivimiz ve podcastlarımız mevcut. Önceki programlara ulaşabileceksiniz ulaşabilece oradan her zaman gibi. Pedal arkadaşım iyi ki geldin teşekkür Melis Başak. Teşekkür ee, Hatice Tunç iyi ki bağlandın. Seçil iyi ki buradasın. Ee, Faruk Eczacıbaşı'nın programımızı desteklediği için teşekkür ediyoruz. Tüm Açık Radyo destekçilerine teşekkür ediyoruz. Ee, açık Dergi ekibine, canlı yayın masasına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Topluluğun bir parçası olmak isteyen bütün kadınlar, Bisikletik Kadın İnisiyeti Facebook grubuna davet ediyorum. İki hafta sonra yani 5 Mart Salı günü 19'da yine Açık Radyo 94.9'da buluşmak üzere. Radyonuz açık kalsın. İyi akşamlar. Bizi izlemeye devam edin. <gülüyor> trapez kadro. Hazırlayanlar Seçil Zor ve Zeynep Araba oldu.